Bu soruma yıllar sonra Arabistan'da bir cevap bulur gibi oldum. Zamanın Alman büyükelçisi Doktor van der Moelen'in sözlerinden yansıyan bir cevaptı bu. Geniş ve çok yönlü bir kültür adamı olan Dr. van der Moelen bugün batıllar arasında çok az rastlanan türden dini bütün bir Hristiyandı. Ve dolayısıyla İslam'a karşı herhangi bir yakınlık duyduğu düşünülemezdi. Hal böyleyken yine de bana Arabistan'ı Kendi memleketi de dahil, tanıdığı bütün öteki ülkelerden daha çok sevdiğini itiraf etmekten çekinmedi. Hicaz'daki görevinin son günleri yaklaşırken, bir gün bana şöyle dedi. "Duyarlılık sahibi hiç kimsenin, Arap hayatının büyüsünden kendini uzak tutabileceğini ya da bir süre Araplar arasında yaşadıktan sonra bu hayatı yüreğinden söküp atabileceğine inanmıyorum. Buradan uzaklaştığı zaman bile insan, bu çölün havasını ölünceye kadar içinde taşıyacak ve kendi ülkesi ne kadar zengin ve güzel olursa olsun, yine de geriye büyük bir özlemle bakacaktır. Birkaç hafta Viyana'da kaldım ve babamla barışmanın mutluluğuna eriştim. Üniversiteden ayrılıp, rızası olmadan evi terk etmiş olmamdan ötürü bana karşı duyduğu öfke yatışmıştı şimdi. Ne de olsa artık bir Frankfurter Zeitung muhabiriydim. Bu da az şey değildi hani. O günlerde Orta Avrupa'da adından saygıyla söz edilen bir kuruluştu Frankfurter Zeitung. Ayrıca bir gün doğa tırmanacağım yolundaki iddiam da doğrulanmış oluyordu şimdi. Bir yıldan uzun bir zamandan beri yazı yazdığım gazeteye, kendimi bizzat takdim etmek üzere Viyana'dan doğru Frankfurt'a gittim. Bu işi büyük bir özgüven içinde yaptım. Çünkü Frankfurt'tan aldığım mektuplar yazılarımın beğenildiğini gösteriyordu. Frankfurter Zeitung'un eski tarz donuk binasından içeri girip de uluslararası ün sahibi baş editör Dr. Henry Simon'a kartımı gönderdiğim zaman meslekte kesin olarak bir yerlere varmış olmanın güvence içindeydim. İçeri girdiğim zaman Dr. Simon bir süre konuşmadan öyle baka kaldı bana. Koltuğundan kalkmayı bile unutmuştu. Fakat sonra hemen kendini topladı ve elimi sıktı. Oturun, oturun sizi bekliyordum dedi. Ama ben kendimi huzursuz hisselip de soruncaya kadar öyle sessizce beni süzmeye devam etti. Yanlış bir şey mi oldu Doktor Zimon? Yo hayır yanlış bir şey yok ya da her şey baştan ayağa yanlış desek daha doğru olur dedi gülerek. Altın çerçeveli gözlükleri olan orta yaşta biriyle karşılaşacağımı sanıyordum her nedense ama şimdi karşımda bir çocuk görünce of affedersin Her neyse. Peki kuzum, yaşınız kaç sizin? Bir yıl önce bana Kahire'de aynı soruyu soran şakacı Alman tüccarını hatırladım hemen. Ve gülmemi tutamayarak. Yirmi açtım bayım. Neredeyse 24'üm'e basacağım. Dedim ve hemen ekledim. Frankfurter Zeitung için fazla mı küçük buluyorsunuz beni? Hayır, dedi Doktor Simon yavaşça. Frankfurter Zeitung için değil ama yazdığınız yazılar için. Evet, sizi biraz küçük bulduğumu saklamayacağım. Nedense ancak yetişkin bir adamın sizin yazılarınızda görüldüğü gibi, kendi kanaatlerini aşabileceğini yazarken, kendi kişiliğini bir yana bırakabileceğini sanırdım hep. Bildiğiniz gibi, profesyonel gazeteciliğin sırrı budur. Görüp işittiğini nesnel olarak aktarabilmek. Kendi kişisel görüşlerinle, kendi şahsi tecrübelerinle karıştırmadan. Ama öte yandan da düşünüyordum ki, o kadar duyarak, ne bileyim, o kadar kendini vererek ancak bir genç adam yazabilirdi o yazıları. Ve bir nefes alıp devam etti. Umarım bu şevkle silinip gitmez ve siz de ötekiler gibi kendini beğenmiş, zevksiz biri olup çıkmazsınız sonunda. Benim çok genç biri olduğumu öğrenmesi, Dr. Zimon'un bende yüksek yetenekli bir gazeteci keşfettiği yolundaki kanaatini bir hayli pekiştirmiş görünüyordu. Ayrıca benim mümkün olur olmaz Orta Doğu'ya geri dönmem gerektiği konusunda da benim de hemfikirdi. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi olacaktı. Böyle bir tasarı için artık parasal bir engel de yoktu. Çünkü Alman ekonomisi enflasyonu yenmiş ve nakit akışındaki denge bedirgin bir rahatlığı da beraberinde getirmişti. Böylece Frankfurter Zeitung da muhabirlerinin seyahatlerini finanse edebilecek durumdaydı artık. Bununla birlikte tekrar dışarı gitmeden önce gazete için önceden anlaşmaya bağlanmış kitabı hazırlamam gerekiyordu. Bu arada büyük bir gazetede çalışmanın ayrıntıları üzerinde toplu bir bilgi edinmek üzere editörlük bürosuna sık sık uğramam iyi olacaktı. Dışarı gitmek için duyduğum sabırsızlığa rağmen Frankfurt'a geçirdiğim o aylar son derece canlı, yararlı bir deneyim oldu benim için. Frankfurter Zeitung sadece büyük bir gazete değil... Aynı zamanda bir araştırma enstitüsüydü. Bürolar dolusu alt editörleri, asistanları saymak bile zordu. 45 dolayında tam yetkili editörlük vardı. Editörlük işi son derece uzmanlaşmıştı. Dünyanın her yöresi, politik ve ekonomik alanda önemli her mesele, kendi dalında ünlü bir uzmanın sorumluluğuna bırakılmıştı. Öyle ki, Frankfurter Zeitung'un ürettiği yazı ve haberler, olup biten olayların sadece geçici bir yansıması olarak kalmıyor Politika uzmanlarının ve tarihçilerin her zaman başvurabilecekleri bir arşiv olarak da değerlendiriliyordu. Frankfurter Zeitung'un başyazarının politik yorumlarının Berlin'de dışişlerinde tıpkı yabancı hükümetlerin sözlü açıklamaları gibi dosyalandığı herkesçe bilinirdi. Nitekim Bismarck'ın bir seferinde "Zamanın Berlin Büroşefi için Dr. Schtein Berlin Büyükelçisidir." dediği söylenir. Benim yaşımdaki biri için Böyle bir teşkilatın bir üyesi olmak, şüphesiz son derece onurlandırıcı bir şeydi. Hele benim Orta Doğu hakkındaki çekingen görüşlerimin, editörlerin ciddi olarak dikkatini çektiğini, hatta günlük editörler toplantısında sık sık gündeme geldiğini görmek, daha da göğüs kabartıcı oluyordu. Ve güncel Orta Doğu problemi üzerine bir başyazı teklif edildiği gün, zaferimin doruğuna ulaştığım gün oldu benim için. Frankfurter Zeitung'taki işim, bilinçli ve sistemli düşünce alanında güçlü bir ivme kazandırdı bana. Doğudaki izlenimlerimi, yeniden bir parçası olduğum Batı dünyasıyla, eskisinden daha büyük bir açıklıkla karşılaştırabiliyordum şimdi. Daha bundan birkaç ay önce, Arapların duygusal iç güvenleriyle sahip oldukları inanç arasındaki bağıntıyı keşfetmiştim. Şimdi de, Avrupa'nın içsel bütünlükten yoksunluğuyla, ahlak alanında içinde bulunduğu keşmekeşin, Batı medeniyetini biçimlendiren dinsel inançla temasını kaybetmesinin bir sonucu olabileceği düşüncesi belirmeye başladı zihnimde. Allah inancını yitirdikten sonra manevi alanda kendine yeni bir oryantasyon, yöneliş arayan bir toplumla karşı karşıyaydım. Fakat görünüşe bakılırsa, çok az sayıda Avrupalı bunun farkındaydı. Çoğunluk, bilinçli ya da bilinçsiz olarak aşağı yukarı şöyle düşünüyor gibiydi. Madem ki aklımız Bilimsel deney ve gözlemlerimiz, ince hesaplarımız bize insan hayatının kaynağı ve ölümden sonraki akıbeti konusunda belirli herhangi bir şey söylemiyor. O halde bütün enerjimizi, maddi ve entelektüel gücümüzün geliştirilmesine harcamalı. Bilimsel yöntemleri reddeden varsayımlar üzerine kurulu, ahlaki ve törel kaziyelerin yolumuzu tıkamasına meydan vermemeliyiz. Batı toplumu böylece Allah'ı açıkça inkar etmiş olmuyordu. Ama pratik olarak entelektüel dünyasında bir yerde bırakmıyordu ona. Geçmiş yıllarda, atalarımın dininden umut kestiğim günlerde, Hristiyanlığa karşı düşünsel bir ilgi beslemeye başlamıştım. Allah'ın rahmet ve esirgeyici ilgisini, seçilmiş bir grup insana özgü kılmayan, bütün insanlığı onun babalık şefkati içinde değerlendiren, Hristiyani Tanrı kavramı, eski ahidin, Kavmiyeci Tanrı kavramından çok daha üstün gözüküyordu bana. Bununla birlikte Hristiyan dünya görüşünde de, onun evrenselci yaklaşımıyla bağdaşmayan çarpık bir ögenin varlığı gözümden kaçmamıştı. Bu da onun ruhla beden, inanç dünyasıyla pratik hayat arasında yaptığı ayrımdı. Hayatın ve dünyevi etkinliklerin olumlanmasına elveren, tüm olumlu niteliklerden daha ilk çağlarında kopan Hristiyanlık, Hissediyordum ki, Batı medeniyeti için moral planda bir güç kaynağı olma şansını da uzun bir zamandan beri kaybetmişti. Bu dinin bağlıları, pratik hayata müdahalenin, dinin işi olmadığı düşüncesini giderek bir dogma olarak benimsemişlerdi. Dini inancı, yatıştırıcı, teselli edici bir anane olarak görmekten hoşnuttular. Bu anlayışta şüphesiz kişisel töre, özellikle kadın ve erkek bireyler arasındaki seksüel töre alanındaki belirsiz, kaypak bir tutumu beslemekten başka bir işe yaramıyordu. Bu genel ahlaki belirsizlik, Tanrı'ya ait olanla Sezar'a ait olan arasında ayrımcı bir anlayış güderek, sosyal ve ekonomik alandaki sorumluluklardan uzak durmayı seçen ve böylece pratik hayatın, sosyopolitik düşüncenin, Hz. İsa'nın öngördüğü çizgiden bütünüyle apayrı bir yol izlemesine yol açan bir kilisenin köhnemiş tutumundan güç alıyordu. Bağlılarına dünya işlerinde de somut bir rehber olmayı başaramayan bu din, bana öyle geliyordu ki, Hz. İsa'nın gerçek misyonuna da, genel olarak din olgusunun asli işlevine de uzak kalmış, insana sadece nasıl duyacağını, nasıl inanacağını değil, nasıl yaşayacağını da göstermek dirayetinden yoksun kalmıştı. Bizzat bağlı olduğu din tarafından, realitenin problemleriyle mahza dünyevi bir irade, eşyaya ilişik bir mantık ve doğayı fete yönelmiş bir ihtiras yumağı olarak boğuşmak zorunda bırakıldığını hisseden, ya da dini düşüncenin zaafı karşısında kendini böyle hissetme rahatlığı içinde bulan batılı insan, Hristiyanlığa duyduğu inancı aslında, Yüzyıllarca önce kaybetmişti. Bu inancın kaybedilmesi de, evrenin organik bir bütün olarak, yaratıcı bir iradenin, yaratmasında üstün bir hikmet bulunan yüce bir iradenin eseri ve ayeti olduğu gerçeğine karşı sağırlaştırmıştı onu. İşte bu sağırlığı yüzünden batılı insan, manevi ve ahlaki bir boşluk içinde bocalayıp duruyordu şimdi.